Engeller döşerler. İftira ile Bir cahil zıya yakışmayan şekillerde ağzını ayırır katıma bağışlarlarda. biz senede bir kafimizi muhabbetimizi şu anlama kembal ne zevarat. İnşallah'ın manevi huzurunda hep beraber eşinde kadir bir ittifakın ruhi Allah bir istihadın tahtında Allah'a söz veriyoruz. Ya Rabbi, seniktani senet. Yok ayrılmayacağız. O sevdiklerimden, o dostlarımdan hakkın kirabızı da kabul ettiniz. O sevgili dostlarımdan ve kişiyi de kabul ediyoruz. Başımızın tacı, gönlümüzün lacı, kualarımızın hakkın kata merguliyetinde ve makbuliyetinde tevessü iktidaritlerini edeyiniz ve bunu yine şerî ölçüler içerisinde hıkkı ruhsatla görmüş olduğunuz bir hesaplar içerisinde sebeceğiz. Ve sayacağız. Bunun için gelmiş. Aziz kardeşlerim, Gelmiş olduğumuz yerde bir canı inşaatı İkmal edildi. Sizlerin dualarıyla, paralarıyla, manevi destekliklerimizle, maddi yardımlarımızla bir eser meydana geldi. Eserin dışıyla, içiyle tüm zahiri görüntüsü temiz, beyaz, pırıl pır. Biz Osmanlı'nın imzası olan adına bastırırken bir haz duyarız. Osmanlı'nın buradaydı imzası varsa bu caminin inşasında harcında mutlaka aynı sevgili Müslümanların da izleri ve emekleri var mıdırız? Bu caminin de mimari usulleri belki ona benzemese bile manevi yönüyle ruh yönüyle onlara ekletilmiş olan bir zincir hatası olduğunu kabul etmiş oluruz. Öyleyse bu caminin inşasında, itmalinde ve şu anda açılışını büyük bir iftihar vesilesi olarak görmek için buraya kadar gelen kardeşlerimize, canı müştemilatının özel maneviyle alakalı eden bir iki mevzuyu aktarmak ihtiyar içerisindeyiz. Bu mevzunun üç temel özelliği vardır. İmam, cemaat ve cami. Bunlar Üç şey birbirinden ayrılmaz. İmam, cemaat ve cami. İmam, cemaat ve cami. Önce imam. Kainatın etmemiz imamdır. İmam oldu. İmanlık mevzuatını Cebrail'den aldı. Öğrendi. Onunla beraber cemaat oldu. Cemaatla beraber kılması icap eden namazı onunla beraber şalim ve terbiye de öğrendik. Sonra beşer cinsinden bir cemaat ilha edildi. Hazreti Hatice Rabi Yallâhu Anne. Sonuna Hazreti Ali Efendimiz. Surası Dîkâsam ve Veda yüz bin aşkı ve taşkın bir cemaat. İmam. Hemen yanında bir cemaat. İmam cemaatini organide yapıyor. İmam cemaatini yetiştiriyor. İmam cemaatini olgunlaştırıyor. Ona verilmesi icap eder her türlü mevzuatta, her türlü verilmesine cimrilik yapılıyor. Ve sonra bunların bedeli bütünlüklerini, kalbi bütünlük olduğu gibi ittifak hale sokmak için bir camiye mürade etmiyor. Cami yapıyor. Camide cemaat takviye eder, cemaat imam takviye eder, imam cemaatla gönderen, gönderin ve mevzatında camiyi tercih eden, üçlü, birbirini ayırmayan, kırmak et gibi üç önemli husus birbirine girmiş. Şu anda bu mantarayı görüyoruz. İmam... <gülüyor> İdani mekanizmalarda imam, İslam'ın devlet yapısını uçesine tutup, zulmün depedilip adayetin icra sırasında bulunması için tüm İslam metninin bir bir beyinde ittifak etmesi gerekmiş olduğunu sembol olarak, itikad olarak, ayetle ve hadis olarak vermiş olduğumuz imam, ruhların maneviyatı kendilerinde aydınlatılmasında mutlaka başka bir imam. Bu imam maddi nesebi sahih olan bir insana evlenmede, mirasta, cenazede İslam'ın okubat ve muameyat bölümünde ne kadar önemliyse nesebi sahih olan çocukla nesebi gayri sahih olan çocuk arasındaki muazzam bir fark olur. Bir müminin de bir Müslümanın da maddi yönden nesebi sahih ve manevi yönden de nesebinin sahih olması idare eder maddi yönünün sahilliğini rahatlıkla büyük alf ve halk olarak ortaya koymuş olan bir mümin artık gerçek manada manevi bir nesep, sahip bir nesepin içerisinde bulunması için Yavuz Sultan Selim Seyyid Haletler'e affen söylemiş olan bir söz Hav, şav-ı cihan olma, bir kuru kavga imiş, bir veriyye bende olmak cümleden evlâ dediği bir zatın gönlünde isminin, hareketini ve ahlakını nakşetmek için müracaat bu da manevi neseli ortaya koyar Mane bir kimseye ehl-i sünnet ve cemaat ölçüleri istikametinde kur'an ve sünnet yoluna uygun olarak bir mürşid-i bir beli-i azama müracaat yaparak ...manevi alevinin, nesebini sahih durumuna sokmayan insanların yaşayışlarında isminanlar kaydeyi vormaz... ...ya nefse intihab ettiği, ya şeytana intihab ettiği, ya şerhte intihab ettiği, dünyaya intihab ettiği... ...maddeye, çıkara, gelinlere karşı bir intihabın olduğunu görmekteyiz. Bu yönde biz şu caminin yakınında camiyi doldurmakla şu anda iftihar edilmiş olan... ...genel cemaatimizin daha göre de kulağını dahi göstermekten mahrum olan ...şu görüntünün her birinin felf olarak, nesebinin manen sahipliği neseb içerisinde olduğunu... ...bu hususta dini ve resmi bir formatiye müradiyat yapmasa bile... ...bu yolun sevdiği, bu yolun davetçilerine karşı gönlünden taşımış olduğu bir muhabbet etmenin duyduğu müddetçe... ...bize fıkkın, tasavvufi karışım bir hükmü söylüyorum... Fitne döneminde, şıkak döneminde eğer bir Müslüman manen, Allah'a manen giden yollar, bu yollara davetçi olan mürşitler, bu mürşitlerin vermiş olduğu dersler, bu derslerin yerine gelen halkalar, manevi dersler, zikirler, murakabalar, Almasa bile sadece sevmek sadece kabullenmek ve onlara karşı dinlenmek aa bunlar gibi olamadın ben diyenler dahi bu merdivenin ilk basamanda oturmaya ve yürümeye hak çıkardık. Onun için imamımız gönlümüzün ruh planındaki tüm tedavi şekillerinin manevi muhtesinde bulmuş olduğu zatların teslimiyetinde kalbi bir mütmainlik varmış. Tasavvuf yolu teslimiyettir. Tasavvufta şüphe aranmaz. Tasavvufta teyettüt yoktur. Bu teyettüdü bir insan manin gönle hissetliyorsa onun dervişliği surettir. Onun dervişliği şekildir. Onun dervişliği formalitedir. Biz günahımızı, hatalarımızı yüce Allah'a itiraf ederken şunu söylüyoruz ki kalbimizin terbiyesinde, manevi talimle terbiye eder, kendinize müracaat eder, Bu yolun gerçek sahiplerinden bir halk olduğunu kabul etmiş olduğumuz bu şahısta bu fakir 15 sene yakındır en az asgari ziyaretlere gider geliriz. Bir defacık sünneti şerefe aykırı bir terkini peygamberin yoluna aykırı bir talebiniz duymadık biz Onun için zatının kendisi yetmiş olduğu yolserde. İşte bu yolun bağında Başımıza koydu. Sadece teslimiyetimiz bir seher vaktinde bir burakabanın bir zikmin bitimiyle değil. Bu can sende kaldı müddetçe. Efendim rüzgarın sürüsünü karıştırmasına da gönlümüzün razı olmadığını. Cemaatın bir isman cümlesinin durduğuna Allah cümlesini. kardeşleri cami cemaat ve iman mevzusu olarak elanınca elbette ki gönüllerin sultanı sultanlar sultanı kainatın etkili unutulmuş olan her bir sünnetin hıyasında yüz şehit ezli vereceğini müştelenmiş olan ve bu müşteyi bizlere tantip ederek sevgilere tak lebarında bazı ırk yasını takdim edenleri sevmeyi kimi seveceğiz bunların yolundan gitmeyip kimlerin yolundan gideceğiz bir güneşin sıcaklığıyla, bir güneşin ışığıyla toprağa ekmiş olduğunu bir karkuz tanesi, bir kalın çekirdeği büyür, gelişir, edalı endamı olur, lezzetini, tadını, rahavetini tadar da, güneşi ayı bizzat kendisini emredemiş olan Allah sevgilerinin bir sevgilisinden bize aşkına zarar olacak bir himmet, bir bakış bizim gönül âlemizi nasıl yetiştirmez? Güneşin karbuda verdiği tesir kadar, güneşin kavuna, güneşin yer mahsul vermiş olduğu enerji kadar bir Allah sevgilisinin, bir Allah dostunun bakışında himmet yakalamayanlar, bakışında tasarım aramayanlar, bakışında Allah'ın ruh sözünü göremeyenler, elbette ki çolak ağabeyi içerisinde kendilerini tercih etmişlerdir. İmam, gönüleğin, ruh âlimizin yapısında gerçek mimarlar. Mi Belki siz mevzuyu müşahhaslandırıyorsunuz diyebilirsiniz. Belki siz mevzuyu dar ölçüler içerisinde el alıyor dersiniz. Belki siz meseleyi Yahya'nın toprak parçasının bir bölümünü işgal etmiş olan bir hadis olarak değerlendiriyor dersiniz. Hayır! Sıram arası Mekke'yi mükerremededir. <gülüyor> İpran sesi orma yükselmiştir ama Afrika'daki ona kulak vermiştir. Azerbaycan'daki kulak vermiştir. Osmanlı'daki yaşayan Müslüman'a kulak vermiştir. Ses, mana, terbiye, usul, edep. Belki mahrum olan bir Yahyalı'nın ücra bir köşesinde rampalı bir yeri olabilir. Fakat bunu duyacak kulak ödek yok olduğu müddetçe ister Afrika çöllerde yaşayın, ister Amerika'da Bizim için bölgelerin matematikten odaklığı, coğrafi sınırlar bizi bağlayamaz. Allah tutuklarının, Allah ve ilalinin, manevi yöneliler onun ilahi emirlerinin batılını, ki satık bir görüş olarak değil, sadece manevi aleminin kendininde, taziminde, yetkili şansların ve düğün davranışların dünyadayken de vefat ettikten sonra da bütün gücümüzü, bütün teslimiyetimizi bu ölçüler içerisinde kabul edeyim ve bedeyis. Ve şunu antparadde olarak beyan olun. Bir pilahi olan noktası var şeyiyorum ki ruh ile beraber bedenine müteşekkil olup şu anda beraber bulmuş olduğumuz bu zatı biz hem illeri olarak kendisini sadece edimle etmeyli yere sohbetini dinlemeye değil. Artık nesilden nesile Tabricay ise yedi gövdeyi sıvayacak bir şekilde Yahyalının gülünden koklamanın, Yahyalı caminden gelen raihaya kulakta durun derdim. Bu caminin ve zeminin bir maddi ve mukaddes mimarlığıdır. Buna göre binilmiş olur. Şu caminin açılması Allah teala'nın sevgili kullarının biraz sonra şerefli Allah'ın hakîf kullarına. Ve toprağa sürtecek şu caminin çatısının ve kubbesinin altında bulunan dinleyenler sizler bilin ki bizim işte hasaflarımız, tasavvuf hasafun Kur'an ve Sünnete dayanan bölümlerle davet edilenlere karşı bizim tavırımız budur. Sessiz kalışınız, Şu kubbe. bir İmamdan anladığınız mecazi ve kısa manalar bunlar ibaret ediyorsun. İkikisi cemaat. İmam elbette ki cemaatini teşvik ettirecek. Cemaatini yetiştirecek. Cemaatine yön vermede üç ana anayasası kullanacak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ın sonunun inşasında üç usul kullanmıştır. Onlara kuvvetli bir itikat bir esir Erbabın malumu Mekke ayetlerinin büyük bir cüsmü tamamen intikamla alakalıdır. Kalplere tevhid-i istikrar sağlaması, tevhidin kalplerle anlaşması, kalbin tevhide bütün kapıları açması, üretmesi ve bağrına basması, kabullemesi. <Gülüyor> Artık bu beraber hayata ve hareketlere başlamasıdır. Peygamberimiz Ashabı'nı bu şekilde yetiştiriyor. bu ve İttikam dengesi Mekke döneminde sızlayanları, işte cemaat makamları sabret. Cennet sizi bekliyor eller. Sabretin. Allah cennet alacaktır onlar. Kuvvetli bir itikattır. İtikat İtkat bilgisini veriyor. İmam cemaatına itikat bilgisini veriyor. Biz bu itikat bilgisini buradan alıyoruz. Hasafi neşrin içerisinde ayrı bir yeri olan bu bölümü de bu bilgiyi aldık. Biz belki zahirinden vaiziz veya hadiz. İnce makamlar varamıyor. Çünkü gönül işidir. Biz ancak meselelerin aklımızı ve nakilden geniş antür hesapları kabul edebilecek bir kafasya malikse o kadar ölçer ve tartabiliriz. Öbürlerine tevessür demeyiz. Tevessür edersek bizim kihayetimizi ortaya koyuyoruz. Her cahil cesur. Onun için intikat toplayan biz kalbini tutmayız. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirmiş oğlu ashabının içerisinde kafiyetlerini ve kapasitelerini tayin Neyi, nerede ve nasıl kullanacak? Bunu biliyor. Ne, nerede ve nasıl kullanacak? Hayasından Yüce Allah'ın hayal etmiş olduğu Hazreti Osman Efendimiz, büyük sergelere, büyük savaşlara kumanda edilmezken daha Müslüman olur olmaz, kılınçlarına almış olan Kadri ve Talitlerin Yüce Rasul hemen askerin başına emir tayin etmiştir, kumandan tayin etmiştir. Ashabını nerede ve nasıl kullanacağını çok iyi teslim etmiştir. Biz Yahya'ya geldiğimiz zaman Yahya'dakimiz var mı kardeşlerimizin, mümür kardeşlerimizin büyük bir, bir edeple, otoriteri bir edeple serpildiğini şahes müsaadele görüp evleniyoruz. Ve giderken kendi nefsimize bağlediyoruz. Sen niçin böyle olma? Gösteriş yok, riya yok. Birbirlerini tükürüklerini yana aracağız da bir sevdiğe muhabbet, yine kulağının bozuluğundan azam bir siktir gibi bir edeb. Yüce Rasûlü'nün gerçek tarihinde kullanmış olduğu için diyorsun neyi, nerede ve nasıl kullanacağını tespitin onlara güzel ahlakı ve örnek bir yaşayışı takdim etmeleri. Üçüncüsü, Yüce Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslüman insanın inşaatına kullanmış olduğu üçüncü metot ve olsun onları her zaman için cihada hazırlıyordu. Görülen ve görünmeyen düşmanlara karşı cihada hazır tutuyorlar. Biz de bunu hüsnü yine gayet getirdik, elhamdülillah yetiştirmiş bahçivatta hiç hiçbir şekilde acemilik olduğumuz bu tarlasını ve bahçesini tercih ederek bugün bir araziye bir fide olmuş, fidan olmuş fillerin yetişmesinde, çiçek açmasında, meyve vermesinde bu bahçelerin size cihat ruhunu, cihat tadasını verdiğinde şu anda idadi gerçek olarak ispat ettim. Bu nedir dedik Neyi, nerede, nasıl kullanacak? Güzel bir örnek, ve cihaz ruhunu, ve cihaz duygusunu vermek. İşte biz bu üç hasretle yetişiyoruz. Bu üç hasret bizim temel malzememizdir. E i̇şte cemaatimiz, imamın yetiştirmiş olduğu, gönül doktorlarımızın yetiştirmiş olduğu cemaatimizin yetişmesinde üç yol takip edilmektedir. Seher'in gözyaşı, seher'in ulaşması, seher'in zikri, bu üç esasın takviyesi için devam edilmektedir. Biz bu üç tatbiyede işlemekteyiz, düğümekteyiz. Fakat büyüsek bile manen, büyüdü bir dindah Bu yola şuna inemiyoruz ki, nefsimizi Fıran'ın nesleni yüzdeye aşağıya inersek, biz veremeyeceğimizi, Men veremeyeceğimizi, ''Mentavâdâ râfâhullah'' Kim mütevâdû olursa Allah onu yükseldir, ''Va mentâkâdâ râfâhullah'' Kim kibirliyle kurdu olsa Allah onu yerin dibine geçer, burnunu sürter. Bunu da inanmış oluyoruz. Cemaatimiz yetişme tarzıyla bunu ortaya koymadır ve üçüncü durum cami imam, cemaat ve cami ve şimdi bu cami ise. açılışı için muhterem hocalarımız, kıymetli kardeşlerimiz uzaklar bir yakından buraya kadar geldiler. Yüzlerinde bir beş var. Bir akustuk yok. Seven ve sevilen bir kadro. Hem sevilmesini biliyorlar, hem de sevilmesini diyorlar. Yüce Resulüm, mümin seven ve sevilendir. ...sevmeyende, sevmeyende hayır yok. Sevenle sevilen yüzüme, seven ve sevilen bir kavrol... ...seven sevilen bir görüntü. Rabbimiz bu taklidi düşüncelerimizi, taklidi görüntülerimizi... ...tahkiyet ettik ve cema, cemaat, cemaat kuruluş olduğu cami. Bu cami, muhterem Ali Ramazan kardeşimizin bahsetmiş olduğu gibi... ...dünya hayatta kaldığı müddetçe minarelerine ezan-ı okunmasını... ...ezan-ı manasını kapsayan tüm hayatın ...hayat-ı kılınmasını hayat kılmasını arzulayan... ...bu iştiyat ile manen beslenen bir cema. Muhtrem kardeşlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz... ...meslemizin her halde... ...öğren önemli ve öz noktalarını ortaya koyabildik. Sen ne mutlu! Fakat bunları söylerken teeddümden mevzuları giriş ve geliş görüş, bölümler, bölümleri olarak belki sona getirelim. Çünkü kendisine maddi yönden de yüksek bir yere maneviyatının tahtında o müzeyi, konuşmamızın yeri dahi kendisine maneviyatına aykırı gelecek bir yerde ve planda ve programda olmayan bir denli vaki ile onun emri yerine getirilsin ve tebelük olsun o konuş dediğimden dolayı konuşmak için sizlere dilimin döndüğü kadar terim etmiş olduğumuz şu mevzular, şu gerçekler hakikatler İslam Üniversitesi içerisinde yolunu, tasavvuf yolunu ve derkişler hazır asker, Allah da etihan eden ölçü ve prensibinden zerre kadar ayrılmayan, gün geldiği kadar serçe kadar munis, yine gün gelirse kaplan kadar yürütücülük, özellikle hain ve cefai ettir, kendiler olanla merhametli de kafirlere karşı, şiddetli, olumlu ve haturlu özelliğini, ahlakını yitirmeyen bir zirve, muhtemem kardeşlerim, irfan kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın aziz kulları, seviniz, iftihar ediniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan bin beş yüz senesine dünyaya gelmişsiniz. Fakat bin beş yüz senesine belki hayatı seriyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevmem Sıddı'yı kazıma vermiş olduğu özel emrinle talimatın zamandan 1400 sene sonra dünyaya gelmişsiniz. Fakat dikkat edin. 1400 süre evvelki Sehir Mağarası'nda Sıddı'yı kazıma verilen özel bir emrinin farsına şu anda siz müşteri O dönemlerde Yüce Resul'ün zatını, risaletini, nüffetini teklif eder. Mevâh-i bîle dünye isimlerselinde Yüce Rasûl'ü sallallâhu aleyhi ve sellem'in İbar-i Şolubi aleyhi ve Yüce Allah bana üç çeşit ilim verdi. Bunlardan bir kısmını açıklamamı emretti. Bir kısmını kefnetmemi, gizlememi emretti. Bir kısmından muhayyer bıraktı. Dilersen anlat, dilersen anlatma dedik. Bu üç çeşit çeşitlerimiz olan ilmin izarında neşinle en büyük olduğum ilim şela ilmidir. Kur'an-ı Kerim bunu sen isaret saçtı. Cetüm kalması, yazı kalması en büyük olan ilim nüfletli gelendir. Hesban meledir. Bunu her akla sahip dikkat olan tekam, tekamice için gizli kaldı. Muhayye bırakarak ilme gelince Ummetülkâri adlı eseri Buhari-i şerri olan kitabı, Ebduh-i Hüreyya'nın kitab bölümünde getirdiği Hazreti bin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muayye bırakmadığı, bazısına söyleyip bazısına söylemediği ilimden baksalı, tasavvuf ilmi, mükaşeter ilmi, kalbi ilim olduğunu bir daha görmüştükle okumuştur. Böyle olunca biz, Yüce Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in miras yedisinde Anlatıp anlatılmaması muhayyer bırakılan bir ilmin amel sahasında müşteri olmuş kalbizi oraya tutmanın ve nikas etmenin kıyaslamanın bir durumu içerisine girmişiz. Onun için bütün bunları söylemedeki maksat inkarcı grubun ifrat ve tebrikçi grubun ve meslelerin gözünü kavrayamadığından dolayı İslam'ın dışında olduğunu iddia eden İran'dan geldiğini ilk Yahudilerden geldiğini iddia edilen tasavvuk yolunu ...onların dediği gibi değil, peygamberin dediği gibi, Kur'an'ın emrettiği gibi inanmanızı söylüyoruz. Biz, hiçbir zaman Müslüman bir cemaatin kafasını ve ruh yapısını, Kur'an'ın dışında evlisine takip etsin, bir görüşlerle... ...hükümlerle dolacak, tahir edecek, tahir edecek bir kezartta değiliz. Yolumuz Resulullah'ın yolu. O çizmişti. mübarek ve geçirmiş olduğumuz yoldan gitmek azmindeyiz. Aşkındayız. Şimdi bizle, imamımızla, cemaatımız ile, ailemiz ile, çocuğumuz ile, biz çocuğumuzu karşımıza alıp da me meseleleri dile getirirken, kurtarıcıları dile getirirken, Türkiye'nin coğrafi bölgelerine aktarırken, Türkiye'nin en büyük doğa şuladır, uzunluk itibariyle en büyük değişikliğe indirdiği, ilk defa vereceğiniz, Ashab-ı Kiram'ın yolları vermiş olduğu, Kul-i Billah ve Kepartu Bizavlut. Allah'a inandığında ve tağutlar öner Bu bilgi taktığında, bu çıkışla beraber bir düşünün, gönül sultanlarına onlara tanıtmak ve aktarmak. Ya bu yolu, bunu tutmuş olan bir sünnet gibi değil. Yüce Allah'ın sünnetinde, bir meyve, bunu tepere, harf-i'lârinin devşe olduğu, bu yolun müfessirlerini eşinle gitmek ve muhafaza kullanmak ve korumak. Maddi yönlerimizin, bizim kalbi yönlerimizin, Sikorta bölümleri, kendine dair olan bölümleri, onlar, onlar almış olduğu terbiye usulü onlar kendileri tarar. <gülüyor> ve geri kalan bölümlerde bu anın bize vermiş an olduğu emirleri haklı anayet filan tipilerce yaşamak ve yaşamak. Müjazat dedilerdi, cümleni. Cümleni di, böyle zevkın gödesinde, manevi terkesinde, manevi ortesinde kalbi mecburiyetimizi koparmak için. Kafamıza ve köylerde istifam konulmaksızın şeytan, neciz ve insan şeytanlarının halisleri muhterisleri, hafif insanların ene ve ego sahipleri, kendi inatlarına etmek etmeksizin bu yola koydun başını, çekmek bana yakışma derdesine tüm varlığınızda onların yolda olduğumuzu tekrar itiraf ediyor şu mevzunun başlangıç ve noktasına kadar Tüm isabetten Allah'tan, hataların nefsinden kaynaklandığımı itiraf ederek hata yaptıysam Allah'ın hafetmesini Yüce Rasul sallallahu aleyhi ve şefa kutmasa cümlemiz mürahiyesini talep harbut ediyor. Yine tüm sevgimizi, aşkımızı, muhasbetimizi kendisinin şahsında tasavvuf hayatına, rahatlık hayatına, murakabı hayatına, zikir hayatına vermenin mağdurumuzu bel akibetü müttefi. Akibet Müttakinleridir. Yaşar. Dünya durdukça yaşar. <gülüyor> 50 yıldır vermiş oldun mücadelenin yüce mücadeleni, Allah mücadeleni, bu Peygamber'e vermiş oldun ömür kadar çoğaltılmış oldu. Vermiş <gülüyor> olduğun dini telkinatlarla tasavvufi telkinatlar asit olduğun bu çığırı hiçbir beşer güç kapatamayacaktır. <gülüyor> Aratamayacaktır. Allahım. <gülüyor> <gülüyor> Yahya da bir kişi değilsin. Dünyanın her tarafına yılan, ismin, ahlakın. Sohbetlerinizde sizi şahsın isimce ahlak anne kıyna gibi anlatmaktayız.